Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'deh. Babun nevafil, nafileler. Nafilenin çoğulu nevafil. Yani, ezzaidetu alal, e, yani el vacibat. Ezzaidetu alel mefruza, farzların, vaciblerin üzerine kılınan namazlar nafileden bunu anlıyoruz. Fazladan kılınan namazlar derken yani kılmamız gereken, mutlaka yapmamız gereken ibadetlerden başka kılınan namazlara nafile namazlar diyoruz. Nevafil. Zaten ayet-i de Cenab-ı Hak yukarıda beş vakit namazı anlatıyor. Altında وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكُ Nafileten yani zâideten alel farâid. Farzlara e, zâid olarak farzların dışında kılınan namazları kastediyor. Peki bunların nafile namazları ikiye ayırıyoruz. Bir revatib sünnetler var, bir de gayr-müvekkes sünnetler var. Revatib sünnetleri aynı zamanda müvekkes sünnetler de diyoruz. Revatib sünnetler onlar terk etmemeniz lazım. İbn Abidin Rahimullah diyor ki yani neredeyse vacibe yakın sünnetlerdir bunlar. Vacibe yakın olan sünnetlere müekkel sünnetler, güçlü sünnetler veya revatib sünnetler diyoruz. Bunlar da 12 rekat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte "Men sabere sin te yashuta ben Allahu lehu beyten fil Cenne. kim 12 rekat sünnet bu ravatip sünnete devam ederse Allah azze ve celle onun için cennette bir köşk bina eder buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani biz nafilelerden şunu anlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları kılmak zorunda değil. Fakat namazdan peygamber o kadar haz alıyor ki yani ayakları şişiyor. İnna rabbeke yalemu annek teku adna min ve ve ve min da efendimiz aleyhissalatu Vesselam'la birlikte onlardan bir taife Allah Resulü ile gecenin üçte, ikisinde azında yarısında ya da zaman zaman değişiyor o gece ibadet vakitleri böyle ibadet ediyorlar yani sahabede bir namaz heyecanı var Hani huzura çıkıyorsunuz, huzurda kalmak istiyorsunuz, sevdiğiniz bir adam var ya da işte böyle bir mahbubesi var birisinin onu görmek istiyor. Müslüman da Allah Teala'ya karşı farklı muhabbeti var. O muhabbeti de namazda yaşıyor. Onun için sürekli huzurda olma arzusu var. Efendimiz Aleyhisselam'la bunu görüyoruz. Yani Haybere doğru işte yönü devenin üzerinde, merkebin üzerinde ya da Mekke-i Mükerreme'den geliyor. Hep sürekli bineğin üzerinde namaz kılıyor, iniyor namaz kılıyor, hayvanın üzerinde namaz kılıyor. Nafile namazlarda, kıble farklı cihette olsa da yine o namazı kılıyorsunuz biliyorsunuz. Yani çünkü e, hani Müslüman'ın en hayırlı hali namaz hali değil mi? Namaz hali peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye dönüyorlar kıbleye karşı olsa namaz kılamayacaklar yola gidemeyecekler kıbleye karşı dursalar yola gidemeyecekler çünkü Medine'ye geliyorlar en hayırlı halde namaz o en hayırlı halde feeynema tuvellû fezemme vecuhullah nereye yönelirseniz kıble orası Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem. Bineğin üzerinde nafile kılıyorlar. Peki en hayırlı nafile hangisi? En faziletlisi? Sabahın sünneti. Raka'tel fecri khayru mine dünyâ ve ma fîhâ buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sabahın iki rekat sünneti dünya ve içindekilerden daha hayırlı. Sonra hangisi? Öğlenin sünneti. Onun için öğlenin sünnetini Kılamadığınızda, farza başladığınızda e, imamla farzı kıldıktan sonra öğlenin sünnetini kılıyorsunuz. İşte Ebu Yusuf ne diyordu? Önce öğlenin ilk sünneti kılınır, e, sonra son sünneti İmam Muhammed de e, bu adam ilk sünneti kaçırdı, e, son sünneti de yerinden oynatmasın, son sünneti kılsın, sonra öğlenin ilk sünnetini kılar diyordu. Peki diğer bütün sünnetlerse eşit. Yani ravatib sünnetler aynı derecede diyoruz. Peki şimdi metin okuyalım. <gülüyor> Efendim farzı farza niyet ederken e, öğlenin farzı diyoruz ama niyete e, nafileye, sünnete niyet ederken mutlak niyet yeterli. Namaz kılmaya niyet ettiğim derseniz yeterli ama e, farzı kılarken farzı eda ederken diyorsunuz ki öğlenin farzına bu şekilde niyet ediyorsunuz yalnız İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh diyor ki dille niyet bidattır Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam e, ashabı dille niyet etmiyorlardı sonra fuka diyor ki insanlar bugün dünya meşgalesine çok fazla daldıklarından dolayı kalpleri gafil onun için lisanlarıyla kalplerini uyarsınlar aslında niyet nedir Amelul kalbi, kalbin amelidir. Yani kalbimizde yapıyoruz, dilimizle de kalbimizi e, e, uyanmaya çağırıyoruz. E, niyette mutlak niyet yeterli ama farzla tayin ediyoruz. Şu farzı kılmaya diyoruz. Kâlâ Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Men sæbera ala fi'l-yevmi ve'l-leyle, benallahu lehu beyten fi'l-cenne." Sâbera بمعنى vâdaba. Devam ederse Şimdi İbn-i Abidin Rahimehullah Müekkez sünnetler Vacibe yakın diyordu Neden vacibe yakın diyordu Vacip değil de vacibe yakın Çünkü e, sahabe-i kiram efendilerimiz Ummu Habibe Aişe, Ebu Hureyre, Ebu Musa ile Şari İbni Ömer ve diğerleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bu namazlara Sürekli devam ettiğini bize bildiriyor Eğer Efendimiz bir şey sürekli Yapıyorsa oradan ne çıkarıyoruz vacip çıkarıyoruz değil mi? Onun için bunlara müekked sünnet diyoruz. Yani vacibe yakın derecede sünnet diyoruz. Mensabe'l aletin te'aşşete rak'atan fi'l yumi. 12 rekata kim devam ederse fi'l yumi ve'l leyle gündüz ve gece ben Allahu lehu beyten fi'l cennet. Allah azze ve celle ona cennette bir köşk bina eder. Peki bunlar nerededir bu namazlar? Arakateyni kable'l fecri. feciri. Sabahtan önce iki e, rekât sünnet. İşte salu huma walau adrekât kumul khaylu. Khayil burada düşman atlıları size yetişecek olsa bile yine sabahın iki sünnetini kılın buyuruyor. Khayrun min al dunya ve ma fihi Dünya dünyanın içindekilerden daha hayırlı buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem sabahın sünneti ile alakalı. Peki rak'ataini قبل الفجر ve arba'in قبل الظهر öğleden önce de 4 rekat sünnet. Bu da revatib sünnetlerden. Bu da revatib sünnetlerden. U rak'ataini ba'daha u rak'ataini ba'd el mağrib akşamdan sonra 2 u Ba'del, Ayşe, yasıdan sonra iki rekat sünnet. Bunlar revatib sünnetle. Şimdi sabah o kadar kuvvetli ki normalde kişi e, oturup da e, yani sünnet namazı kılabilir değil mi? Sünnet namazı oturarak kılabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılıyorlar. Ayakta başlayıp oturmak mekruh. Ayakta başlayıp oturmak mekruh. E, İmameyne göre ama baştan beri kişiyi nafile namazı oturarak kılabilir. Ayakta kılarsa tabi daha evladır, sevabı ecri daha fazladır. Fakat sabahın sünnetini özrü yoksa oturarak kılması mekruhtur. Sabahın sünnetini oturarak kılması mekruhtur. Peki, öğleden önce dört vekat kılmak sünnet dedik. Delilimiz nedir? Orada buldunuz. Mentaraki arbaan. قَبْلَ الظُّهْرِ lem تَنَلْهُ şefaati buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Zayıf bir hadistir ama kim öğleden önce dört rekat sünneti e, terk ederse şefaatime nail olmaz. E, peki hocam yani bu öğleden önceki dört rekat sünnetle alakalı hadis zayıf diyorsunuz. Yani o zaman nasıl müvekked oluyor? Neyle müvekked oluyor bu? مَنْ ثâbaro. Sinte ben Allahu lehu beyten fil cennet. İşte o hadis-i şerifte efendimizin 12 rekatı içinde ne var? Öğlenin 4 sünneti de var. Oradan çıkarıyoruz. Peki efendim, o bu en yusalliye ba'de'z-zuhri arba'an. Öğleden sonra iki değil de iki kılmak müekked sünnet. Ölenin Son sünneti iki kılmak mühekked sünnet. Ama onu dörde tamamlak, tamamlamak o ise müstehap. Müstehap. Çünkü Ummu Habibe Semihutu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Men hafaza ala erba'i reka'atin kabla zuhri ve erba'in ba'deha harramallahu alennari Kim öğleden önce dört, öğleden sonra dört reka'at sünnet kılarsa Allah ona Cehennemi haram kılar. Yani şimdi efendim gördüğünüz gibi Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnet namazlarıyla alakalı rivayetleri daha çok kim rivayet ediyor? Annelerimiz değil mi? Ya da İbni Ömer gibi, Ebu Musa Aleyşari gibi efendim Allah Resulü Aleyhisselam'ın evine sık sık girenler. Çünkü Peygamber Aleyhisselam bu namazları nerede kılıyorlardı? Evinde daha çok. Nafile namazları aleyhissalatü vesselam evde kılıyorlar. وَقَبْلَ الْحَصْرِ اَرْبَعًا Yani yustahabbu en yusalliye ba'da zuhri erba'an Öğleden sonra dört kılmak müstehap. وَقَبْلَ الْحَصْرِ اَرْبَعًا Öğleden önce de, şey, ikindiden önce de dört kılmak bu da müstehap. Yani sünneti gayri müekkede deliğimiz nedir? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki Rahimallahu muraen salla kable'l asri 4'an. Rahimallahu muraen kable'l asri 4'an. önce 4 rekat kılana Allah merhamet etsin buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem. İkinden önceki sünnet 2 de kılınabilir. 2 de kılınabilir. Bu da mervi. Peki va magibi Sitten akşamdan sonra altı rekat akşamdan sonra altı rekat kılmak e, Bu da e, müahap İki kılmak ne sünneti mekkede sünneti mükkede altı kılmak ise e, bu da gayri mükkede ne namaz diyoruz buna bu evvabin namazı ne demek Evabin a ednebe ba'dara ile tavbe değil mi İza aznbe ba'dara ile tövbe. Yani ayrı kılmak daha doğru. Yani şimdi mutlak bu hadisi alırsak, o zaman akşamın sünneti de ona dahil olur. Ama o ayrı zikredildiğinden, bu ayrı zikredildiğinden, yani bu ibadet ayrı ayrı kılmak daha doğru olur. Tamam. İza aznbe ba'dara ile tövbe. Günaha girince hemen Tövbeye yönelen kişi demek Bader'a hemen acele beklemeden Tövbeye yönelen kişi Peki İzâ eznebe Eznebe Bader'a ile tevbe Bu imamın Nevevi e, İmamın Nesefi Eznebe var ya Zem, zem, günah İzâ eznebe Bader'a İlettevbeti Yani günaha girdiğinde hemen Tövbeye yöneliyor. İmam Nesefi'ye aittir bu. Biraz sonra onunla alakalı bir ayet-i kerime okurum size. Peki şimdi efendim. Peki ve ba'del mağribi sitten akşamdan sonra altı rekat kılmak. Evabin namazı diyoruz buna. Peki onunla alakalı burada hadis-i almış. Ebu Hureyre'den bir hadis-i şerif almış. Kim? İbni Mace, Tirmizi rivayet ediyor bu hadis An Ebi Hureyre radıyallahu an kal kal Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem buluyorsunuz değil mi hadis-i şerifleri? Peki men salla ba'del mağribi sitte rekaatin lem yetekellen beynahunne bisu'in adelne lehu bi'ibadeti sintey aşrete seneten kim akşamdan sonra sitt rekaatin altı rekat kılarsa lem yetekellen beynahunne ve bunların arasında konuşmazsa suin kötü bir şey söylemiyor bunlar arasında. Ne olur? ''Men bu kadar 6 rekat kılar. Aralarında bozuk bir şey de konuşmuyorsa aden lehu limen'' Yani bu adama, o adam için ''Bi ibadeti sinte-i aşrete senete'' 12 yıllık ibadetine denk olur. Denk olur. 12 rekat, 6 rekat namaz kılarsa 12 yıl ibadetine denk olur. Efendim aşağıda başka bir hadis var. O hadisi şerifi de kim rivayet ediyor? O hadisi kim? İbni Mace. Onu da İbni Mace rivayet ediyor. allah Alem. olabilir. من صلى بعد المغرب عشرين ركعة ben الله له بيتن في الجنة Hazreti Ayşe'den geliyor bu. من Ba'del mazribi 20 rak'aten Allahu lahu baytan fil cennet. Akşamdan sonra kim 20 rekat kılarsa Allah ona ahirette bir köşk bina eder. Ali Haydar Efendi ile alakalı bir kitap yazmıştım da İki devrin ulu hocası diye. Epey kişiyle görüşmüştüm. Oğluyla, oğlu demişti ki kızı da aynı şeyi söylemişti. Kız vefat etti. Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun dedi ki babam akşamı kılardı yatsıya kadar oturmadan devamlı namaz kılardı işte bu hadis-i şeriften dolayı yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 20 rekat buyuruyor işte men salla ba'del magribi 20 rekaten ben beyten fil cennet çarabak ona cennette bir köşk binader. Efendim onu tabi sorular duyulmayınca aynı sorular tekrar olabiliyor. Bu kardeşimi sormuştu. Hadise şu. Şimdi orada akşamın sünneti zikrediliyor. evabini ayrı bir hadis zikrediyor. Dolayısıyla ikisiyle amel edersek akşamın sünnetini ayrı kılıyoruz. evabini ondan maada kılıyoruz. Ayrı kılıyoruz. Ama bu Efendimiz bunun içerisinde sallallahu aleyhi ve sellem e, e, akşamın sünnetini de kastetmiştir e, iki hadisi cem edersek e, o zaman ne olur? E, burada altı kılarız ikisi akşamın sünneti geri kalan evvabin olur. tamam Ama ayrı ayrı kılmak daha doğru olur. Peki şimdi bu evvabinle alakalı yani doğrudan delalet etmez ama Rabbu'kum a'lemu ma fi nufusikum in tekunu salihine fe innehu kanel alawabin gafura İsra suresinde bu ayet-i kerime. Kendin İsra suresine. Allahum mensuril islam ve'l Efendim, e, 284. sayfe 25. ayet-i kerime. Şimdi yukarıda neden bahsediyor? Anne babaya saygıdan, edepten bahsediyor. Altında Rabbukum a'lemu ma fi nufusikum. Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum. İçinizde olanları Rabbiniz en iyi biliyor. İn tekunu salihine fe innehu kana إِنْ salihine سَالِح۪ينَ Eğer salihlerseniz فَإِنَّهُ كَانَ lil اَوْوَابِينَ Allah Azze ve Celle evvabin için nedir? Gafura, günahları mübaladır, gafura, bağışlayandır. Peki burada evvabin var. Peki bununla alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir rivayet var. "Salla بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِدَّ رَكَعَاتٍ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, kim akşamdan sonra altı rekat kılarsa Kutibe minel evabin. Allah Teala onu evabinler kadrosuna dahil eder buyuruyor. Sonra bu ayeti okuyor. Rabbukum alem ma fi nufusikum in tekunu salihin fe innehu lil evabin Yani onu kenarına onu yazın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim akşamdan sonra altı rekat kılarsa allah Teala onu evvabinler kadrosuna dahil eder. Sonra bu ayeti okuduğuna göre o zaman burada ki evvabinden ne kastedilir? Evvabin namazını kılanlar kastedilir kardeşim, kılanlar kastedilir. Ve kitabı evvabinle alakalı daha farklı yok o değildir, kuşluk namazıdır diyenler de var. Ve istahab an yusalli ba'de'z-zuhri 4'an ve kablel öğleden önce de 4 kılar ve ba'de'l-maghribi 6'an ve kable'l-işa'i önce 4 kılar ve ba'daha 4'an yatsıdan sonra da 4 kılar. Oyusalli kable'l-cuma'ati 4'an cumadan önce 4 kılar ve ba'daha 4'an cumadan sonra dört kılması da sünnettir. Ama burada Ebu Yusuf'un muhalefeti var. Ebu Yusuf'a göre nedir? Hazreti Ali Efendimiz'den gelen rivayette o altı kılardı Hazreti Ali. Dolayısıyla Ebu Yusuf da onun uygulamasını esas alıyor. Ona göre Cuma'nın son sünneti kaçtır? Altıdır. Ebu Hanife'ye göre dörttür efendim. Peki Cuma'nın Sünnet ile alakalı delil nedir? Orada hadis şerife bakın. Menke ne musalliyan el cum'ate felysalli kabla arba'an ve ba'daha arba'an. Kim cumayı kılıyorsa öncesinde 4 sonrasında 4 rekat sünnet kılsın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki şimdi orada mesinde bir ibare var. Okulu salatin ba'daha sünnetun yukruhul ku'udu ba'daha. Şartı buldunuz. Şerhe bakın hemen Cuma bu şeyi Cuma'yı anlattığı e, paragrafın altında. Wakullu salatin Hadis değil ibare. Buldunuz? Wakullu salatin bagdaha sunnet yukruhul kugud bagdaha. Yani sonrasında sünnet olan bir kadeden sonra oturmak mekruhtur. Yani şimdi akşam e, namazını kıldınız. Farzı kılıp oturmak mekruh. Ne yapmalı? Kalkıp sünneti kılmalı. Ee, Hz. Ayşe radıyallahu anh'a meşgul olunmaz buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, sadece ne kadar otururdu? Orada var. Enne nebiyye kâne yek'udu mikdâra mâ Şu kadar diyecek kadar otururdu. Allahümme ente selâmû ve minke selâmû. وإليك يعود السلام تبارك يا ذل الجلال والإكرام değil mi bu kadar bu kadar derdi farzdan sonra bu kadar der yani demek ki sabah namazından sonra oturuyorsunuz ama farzdan sonra bir sünnet varsa oturmak mekruh bu kadar oturuyorsun bunları söylüyorsun ne demek Allahumme ente's selam selam kimin adı Cenab-ı Hakk'ın selam sensin ya Rabb ente's selam yani Müslümanları felaketten, helaketten kurtarırsın. Ante selamu ve minkes selam. Ne demek? Yurca minkes selame. Selamet senden umulur ya Rabbi. Allahümme antes selamu ve minkes selam. Ve ileyke yaudu selam. Ama şeyde yok tabi bu. Müslüman rivayetinde sadece ne var? Allahümme antes selamu ve minkes selam. Tebarekle yazel celali ve ikram var. Peki efendim bir de inaheme aşağıdaki paragrafa bakın. Metinde yok diye bunları söylüyorum. Wala yatawa'u makanel fard li kuli aleyhissalatu vesselam. E ya'cizu ahadukum idha faraga min salati. Faraga min ne demek? Tamamlama. Yani sizden birisi namazını tamamladığında en yetaqaddeme au yetaahhire. Yetaqaddeme ileri gitmesi, avyata akra geri çekilmesi bi subhati ne demek salatut tadavu nafile namaz demek. Yani nafile namazda sizden birisi sizden birisi farzı bitirince nafile için ileri geri gitmekten aciz mi kaldı buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani farz namazı sünneti kıldığını, sünnet namazı farzı kıldığınız yerde kılmıyorsunuz. Tamam, bozuyorsunuz, bozuyorsunuz. Yani farzı burada kıldınız, sünneti biraz geri çekilip geride kılacaksınız, safı bozacaksınız. Arkadan gelen bunlar hala farza devam ediyorlar, Zannet, mec, bozun buyuruyor. Bir de daha çok yerde namaz kılma sevabı alıyorsunuz, daha çok yer size şehadet ediyor. Yani farklı farklı yerlerde namaz kılıyorsunuz. Tabi kalabalıksa bozmuyorsunuz. İmkan varsa, imkan varsa bozabileceksiniz. Yani şunu da yapmıyoruz tabii. Arkalar dolu, hadi ben şimdi gideyim orada kılayım değil zaten. Cami doluysa zaten yapacak bir şey yok. İmkan varsa başka birisine zarar vermeden gidebileceksek. O şekilde yapıyoruz. وَيَلْزَمُ التَّضَوُعُ بِالشُّرُوعِ ve وَقَضَاءً Efendim, bir, bir şuru'i başlamak yani. E, tatavu nedir? Nafilenin diğer adı değil mi? Nafile, Tatavu. Tatavu ne zaman lazım olur? Yez-e-mu-Tatavu bişşru'i başlayara. Mudiyen, yani başladığınız zaman onu ikmal etmek, sürdürmek, devam ettirmek size lazım olur, vacip olur yani. Bir de ne zaman vacip olur nafile? Vakadâem. Eğer bozarsanız o nafileyi bozduğunuz zaman da onu ikmal etmek e, vacip olur diyoruz kardeşim. وَيَزَّمُ التَّطَوُعُ بِالشُّرُوعِ مُضِيَّنْ وَقَضَاءً Yani hem e, başlayınca devam ettirme vacip olur, bir de وَقَضَاءً ama yani bozduktan sonra tabi kaza vacip olur. Peki neden böyle diyoruz? Niçin? Nafile idi bize, Sünnetti ama başlayıp bozunca vacip oldu. Niçin? Çünkü Allah Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Aleyhisselatü Aleyhissalatu vesselam birisi sahabeyi yemeğe davet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam'la gidiyor orada birisi var. O diyor ki inni saimun ya Resulallah. Ben oruçluyum diyor. Efendimiz Aleyhisselam da ke sana ta'aman vad'ak" اَفْتِرْ وَقْذِ مَكَانَهُ Kardeşin diyor yemek hazırladı, davet etti. E sen de diyor iftar et, وَقْذِ مَكَانَهُ Sonra bugün yerine oruç tut. Burada sizde اَجُبْ اَخَاكَ وَقْذِ يَوْمَنْ مَكَانَهُ diye almış. Kardeşinin davetine icabet et. Sonra bunu gün olarak tut. Şimdi burada Efendimiz tut buyuruyor. Neyle alakalı? Oruç. Oruca başladı, sonra o orucu kaza etmesi bozduysa nafileydi. Nafile bir orucu bozunca kaza etmek vacip oldu. Tıpkı bunun gibi namaza da kişi başlar, nafile olur olamaz. Ya da nafile bir namaza başladı, hükmü nafile ama bozunca ne olur? Vacip olur diyoruz. Bir de ayet-i kerimeyi burada almış. وَلَا dilu. Amalukum amellerinizi iptal etmeyin. Adam namaza başladı, onu iptal etti. Bu ayeti muhalif olduğundan dolayı en azından vaciptir diyoruz. Feinifte <gülüyor> tahkaimen <gülüyor> Efendim namaza başladı ayakta, sonra özrü olmadan oturduysa caizdir ama mekürdür kime göre? Ebu Hanife'ye göre. İmamey'ine göre e, olmaz, caiz olmaz. Neden? E çünkü bu adam ayakta başladı, sonra oturdu. O zaman hep oturarak başlasaydı. Oturarak kılabilir mi? Kılabilirdi. E, kılabilirdi. Baştan beri kılabilirdi. Ama şimdi başta, ayakta başladıysa neyin sözünü veriyor? Bu namazı özür olmadan ayakta Kılacağının sözünü veriyor. Dolayısıyla buna vefa göstermesi gerekir. Kişi iltizamı ilzam olunur kardeşim. Peki ama mekruttur değil mi? Ayakta başlayıp oturması. Wa salatul lailir raka'atan bi teslimein, ou arbaun, ou sittun, ou thamanin, w ykrahu ziyadatu aladali. Eftal olan gece namazlarının İki kılınması, e, gündüz namazlarının da ne kılınması? Dört kılınması. Fakat Hanefi mezhebinin görüşü bu. Ebu Hanife'ye göre nedir? Eftal olan hepsinin dört olmasıdır diyor. Hz. Aişe anamızdan gelen rivayeti esas alıyor. Allah Resulü diyor, öyle namaz kıldı ki gece namazı. ''La el an husnihinne ve tuulihinne'' onun ne güzelliğini sor ne uzunluğunu sor 4 4 kıldı buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellemin namazını anlatırken Ebu Hanife'nin delili bu. Peki i̇mam Ne diyor? Onlar diyor ki Salatül Leyli <Sessizlik> mesna mesna. Gece namazı iki, 2'dir e, diyorlar. Bunu esas alıyorlar. Gündüz de 4 daha efdaldir diyorlar. Peki dört olunca Ebu Hanife niye, neden daha faziletli? Hem bu hadisten hem de orada başka bir hadis almış. اَفْضَلُ amali اَحْمَزُهَا Amellerin en faziletlisi hangisi? Ahmez <gülüyor> yani eşakkuha <gülüyor> en meşakkatli olanıdır kardeşim. O zaman gece namazı ikidir tek selamla veya dörttür, altıdır, sekizdir. Gece namazında en fazla bir selamda 8 rekat kılabilirsiniz. Gündüz namazı nafilede de bir selamla en fazla 4 rekat kılabilirsiniz. Uyukruhu ziyadatu ala dalik bu 8'in üzerine ilave mekruhtur. Wa fi'n-nahari rak'atani au arba'un ve'l-efdal Efendim gündüz namazında ise kaç rekat kılınır? İki kılınır ya da dört kılınır. 2 i̇ki, iki veya dört kılınır tek selamda. Ama vel afdalu fihima. fihima dediği ne? Gece ve gündüzün nafile namazlarında afdal olan nedir? El erba'u kime göre? Ebu Hanife'ye göre. Delili neydi? Afdallamali eşekkuha bir de Hazreti Ayşe annemizin lates tesel an ve vetulihinne rivayeti dedik. وَلَا يَزِيدُ فِي الْنَهَارِ عَلَىٰ اَرْبَعٍ بِتَسْلِيمَ Gündüz namazı üzerine tek selamda dörtten fazla kılmaz. وَلَا يَزِيدُ فِي الْنَهَارِ Yani gündüz nafilesinde ala erba'in dördün üzerine çıkmaz. Tek selamla çıkar. Peki, وَتُولُ الْقِيَامِ اَفْضَلُ min كَثْرَتِ sujudi Kıyam mı daha faziletli? Yoksa secde mi hangisi daha faziletli? Kıyam daha faziletli. Neden? Çünkü secdede dua var. Kıyamda ne var? Aynı zamanda kıraat var. Kur'an-ı Hakim okuyorsunuz. "Vatulul kıyam, kıyamın uzunluğu, efzalumin kezreti sucudi." Secdenin uzunluğundan çokluğundan daha faziletlidir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Soruyorlar, la ileli rasulillahi salati aftalu hangi namaz daha faziletli efendimiz ne buyurdular tulul kunuti kunut yani kıyamın uzun olması buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem peki wal qiraatu vacibatu fi jami'i rak'atatin nafile Farzda kıraat nerede farzdı? İlk iki rekatta. Peki emir tekrar ifade etmezdi. فَقْرَ اُوْ مَا Minel مِنَ Bu ayet-i kerimeden neyi çıkarırdık? Sadece birinci rekatta okumamız gerekir değil mi? Sadece birde okumamız gerekirdi. Ama bir ile iki aynı olduğundan dolayı ikide de delalet yoluyla okuyoruz demiştik. Üç ve dört ona gelince farz namazda Dedik ki, efendim, El-kıra'atu fil uleyeyni, Kıra'atun fil uhrayeyni. İlk ikide okumak, son ikide okumanın yerine geçer. Mevkuf bir rivayeti vardı. Bir de ne vardı? Fırdatı salatu, Raki'ateyni, Raki'ateyni. Asıl olarak farz namazları iki emredilmişti. Sonra, Hadar'da onun üzerine iki rekat daha ilave edilmişti Yani asıl namaz iki olduğundan farzlarda ilk iki rekatta okuyoruz Son iki rekatta ise Fatiha okumak sünnetti dedik Ama nafile öyle değil Nafile her iki rekatı müstakil namaz Onun için her rekatında kıraat okumak nedir? Vacibetun fi cemi'i rekaatin nefli. Buradaki vacip nedir? Farz anlamında yani. Kıraat her rekatında nafilenin vaciptir. Her rekatında vaciptir. Yani onun için üçüncü rekatta gayrimüekkez sünneti kılarken ayağa kalktığınızda ne okuyorsunuz? Subhaneke okuyoruzsunuz değil mi? Subhaneke. Neden Subhaneke'yi okuyoruz? Çünkü yeni bir namaza başlamış gibi kendimizi kabul ediyoruz. Ama farzlar bu şekilde değil diyoruz. Peki nafile anlatmış olduk. Teravih de nafile ama yeri öneminden dolayı onu müstakil bir fasılda anlatacak. Yarın buradan devam edelim inşallah. Estağfirullah ve etûbü leh ve elhamdülillahi rabbil âlemin.